818, numaralı konu, Ebu Derda'nın tefekkür etmesi ve kainata ibret nazarıyla bakması, evet, Av bin Abdillah bin Utbe şöyle anlatıyor, Ümmü Derda'ya giderek, Ebu Derda'nın en üstün ameli neydi, diye sordum, tefekkür etmek ve kainata ibret gözüyle bakmaktı, dedi.